İstanbul'dayız, Kazan kardeşimizin evinde sohbete oturduk, sene 1978, ay 10. ayın 22. 2. günü ve pazar ertesi gecesi, hicri sene 99, 1399. Allah izin verirse kardeşlerimizle beraber sohbete başlıyoruz. Çünkü bu bantı İstanbul, Ankara, Muğla, Denizli, Aydın, Konya, Kayseri, Develi, Yahyalı, Van, Erciş, Erzurum ve yerlerden istiyorlar. Onun için Mevla Azaz'ın konuşalım, bakalım bu fakirin sözünü dinlesinler. Bu tayyifelerine, haline, ashabına, bütün Peygamber'e, Nizam, Evliya-i Kiram, Mümin-Müminat, müslüm müslümat, sevgili annelerimiz, sevgili babalarımız, akrabayı talukatımızın, ruhu tayyibelerine dağlar maşında kalan hakile yeksan olan bir fatihaya muhtec olan kardeşlerimizin ruhuna bir çıklas bir fatiha ahlaki İslamiye. İslam dininde arkadaşlarım, İslam dininde ahlak mevzuu muazzam bir ailedir Kaç gündür size söylüyorum ya, sohbet ediyoruz, çok namaz kılıyoruz, çok kavuştatıyoruz, çok ibadet ediyoruz, çok zikrediyoruz. Ahlak kötü oldu mu, gibi Ekin saplarını yıksak, bir kirbitle mahvolup gidiyor. Muhaqaq <gülüyor> <gülüyor> ahlak lazım, ahlak ahmide. Ahli kainat, Efendimiz'e soruyorlar, sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i Şerif'in bunlar. Ya Muhammed, en hayırlı ümmet mi bize haber ver? En hayırlı ümmetin, Halim ve Selim ahlakı güzel olan. Ya Resulallah, anlatamıyor mu? En ektal ümmetini... En ettiğim ümmetim, halim, selim ve hane halkıyla hoş geçinen ümmetim, en hayırlısı ümmetlerim arasında. Onu şunu yok dolaşıyor. Muhakkak ahlakta hamide ihtiyacımız oluyor. Geçen gün görüştük ya, Ravel Hasan, Anil Hasan, An İbıl Hasan, Anjeti Hasan. Ela inn Hasan. El-Hulig-i'l-Hasen. Şöyle Türkçeleştiri vereyim. Çok Arapça okum ondan. Hekseritip ocağıyla gidelim. Çünkü kardeşlerim daha çok faydalansın diye. Rava'l-Hasen. Hazreti Hasan, Radıyallahu anh, Efendimiz rivayetinde hadis. Bu mevzuğa girsek, Hasan'la Masra efendimizin menakibiyle sohbet bütün biter. Çünkü onun menakiblerini çok okuyoruz. Bir diyeyim, hayatında tek günah etmiş bir efendi bu, hayatında tek günah etmiş, başka yapmamış. Onu da yaz levha halinde yakasına yazdırmış, yapıştırmış, kendine bir varlık gelmek ihtimalı olduğu zaman o yazıya bakar, Allah'a karşı isyan ettiği için ağlar, ağlar, ağlar. Bu o kısmı, o yazılar yaşla bastırılır. Bir gün balkonda yatırkana çete ve ibadet ederken Mevlamızı düşünü düşünüp gözlerinden akan yaşlar aşağıdaki alanın üzerine tap tap tap tap, tap yaşdıkılıyor. Acaba bunlar mı ola? mı ola? Bu su ne ola diye sormuşlar. Hasan'ın günahkar hassanın gözünün yaşı iki ayında temizlensin şeyiniz belki kötü olur gözümden akta diyor andasa damlası dünyayı kurtar elmi menahtimu ala afaihim yetekallimuna idihim ve teşhedu erculuhum bima kalihis buhun sallallahu alayhi o gün de mi kıyamette o gün Allah Sorduğu zaman cevap vermeden çekinecek, nasıl cevap versin, çok hata etmiş çünkü. Şöyle yapma, hayır Ya diyor, ben onu yapmadım, yanlış yazmışlar, onu Vurun ağzına mühürü diyor, Halika Zülcelal, yasin Şerif de ağzına mühürü vuruyor Allah, her ağza kendi kusurunu tıkır tıkır haber veriyor. Göz diyor, benimle harama baktı, dil diyor, benimle Günah söyledi, gıybet etti, iftira etti, benimle televizyona baktı, Şimdi en parça çeşit günahlar vardı, eliyle fenalık yaptı, ayağıyla fena yollara yürüdü, bir bir haber veriyor. E, evde şahit olursa, dışarıdan gelen emniyete başka bir şey istemiyor ki. Yani boynu bükülüp kalıyor. halik Zülcelal, Celle celal ...kibrikten bir kıl çıkarak diyor ki... ...ben de lehine şahidim. Ya Rabbi ben de lehine şahidim bunun. Ee, o aleyhine şahitlik etti. Söyle... ...kork oğlum, söyle ne oldu? Bir gün senin korkundan... ...senin korkundan azamet ilahiyeden kalbi titredi de... ...yüzüne yaş geldi. Yüzü yaşarırken... İçini doldurdu da dışarıya çıkamadı. Yaş kediye dağıldı ama bana derdi bir bir teçkine derdi. Senin korkundan ağlamadı, dışarıya çıkmadan mı bana derdi. Benim korkumdun sana derdi ha. İnsanım alım yarabbi derdi. affettim cennete Yani ittika lazım kardeşim. Hasan'ın ı Basra yüzünden akan yaşlar, aşağıya diyor da mübarek o yaşa da mundar diyor, üstünüzü yıkayın, günahkar Hasan'ın, böyle tevazuyla alınacak kardeşim yoksa böyle e, kibirle olmaz bu. konuştu mu da geçti gitti haberiniz oldu, ''Abdülkadir <gülüyor> Geylani Kutses Sirrahul Aziz'' ''Beni Allah'a vasıl eden vasıta üç oldu, üç şeyle Allah'a vasıl oldum.'' Geceleri ibadet ile, gündüz ile, sıyam vasıl olamadım. Beni ahlak Allah'a, Allah bundan, Allah'a Allah Allah o yüzden kavuştum ben. Muslat makamına çıktım. Cem ul Cem makamına o çıkardı. Ney o diyor? Büyüsü diyor, baştan diyor, Kerem ve saha Herkese ikram etmek, sehabet ellerimi açmakla oldu bu iş. İkincisi, Tevazûla oldu. Men rafa Allah ve men tekebbera razâhullah. Kim tevazu ederse Allah onu yükseltir. Kim kibri ederse Allah onu yerlerin dibine indirir. Yadaşlar, Allah rızası için tevazûlu olalım, sakî olalım. Bir de selamet-i bu deşimde diyor, hiç bir düşünce kalmadı. Sırf Allah var deşimde diyor. Neden öyle oldun? Zikrullah şifaun kulüp. Allah, Allah, Allah diye zikri yine, de, kalbim şifaya kavuştu. Yani ne hırs kaldı, ne tamah kaldı, ne buhul kaldı, ne adavat kaldı, ne ken aldı, ne boz ne hasetlik, ne kibir, ne riya, ne süm'a. Bunları temizleri de kalbim Allah'a kavuştu. Selameti sadrılarım san şuraya. Ağzımın tesbur. Raval Hasan. Hazreti Hasan'ı Basri rivayet etti. O zaman. Anil Hasan. Hazreti Hasan Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve <gülüyor> torunu. Torunu. Hatidi. Hasan radıyallahu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anh. Bundan rivayet edildi. Hadis sahih mannim için ravileri alınır başta. Daha efendim Hazret Hasan kimi biliyorsunuz siz? Muhammed Mustafa'nın hakikatleri. Hazret-i Ali el-Murtaza'nın bebekleri. Fatıma ez-Zehra'nın kuzuları, Kızları. Cennet-i A'la'nın şabapları, Gençleri, sinede le, Yani gençlerin o kadar Allah kına makbul ve mer'ub kullar ki Peygamberimiz onları bağırlarına bastı. Bir gün Dihya Gelirdi çok güne geldi. Dihya diyelim işte Dihya tul kelami Cebrail aleyhisselam o suratta gelirdi. Sahabelerin en güzeli En güzeli Geldi oturunca ...bizlerine verdiler Hasan Hüseyin efendimiz çok küçükleri ...Cebrail'e koynunu arıyorlar, böyle cebilerini... ...cebilerine, cebilerine soklar... ...ya Muhammed bilemedim, ne diyorlar bunlar... ...seni dihya zannettiler de kurma getirirdi cebilerin de... ...sen de kurma getirdin mi diye arıyorlar... ...ya Rabbi... ...ya ya Rabbi... ...Muhammed tıklımlarından beni mahcub etme... Cennet-i Eala'ya uzan da hurma al da ceblerine oradan hurma alarak. Ee, Dünyada yıkan cennet hurmalarını yiyen Hasan'a. Büyük iki, yani buralara girdim geçen, çok uzun uzun yani dilimi döndüremiyorum, geriye çeviriyorum bak şeyleri. Uzun uzun, büyük vakalar Hazreti Ali ile Muaviye arasında radıyallahu anh aralarında olan vakalar ne nere? Hazreti Hasan Efendimize kalınca Benim oğlum iki büyük fitnenin önünü alacak diye buyurmuştu Hemen çıktı, dedi ki ben hakkım olan hilafetten vazgeçiyorum Kalp iki tezik ay ben Hilafet Devri geçti, ondan sonra Bütün fitne sevindi bir iznede, öyle bir zatım Hasan benden, ben danım buyurdu Belimden yukarı Hasan, e, Hasan'a benzer, belimden aşağı Hüseyin'e benzerim ben. Böyle böyle onların vasıfları var. etmez ne yapayım? Onun için halen bazen birisi bazen birikene, güneş açacakmış, ikindi geçiyormuş. Öyle aşık zat ki ben bir daha gördüm bunu Konya'da, Veysad-ı Hacı Mustafa Efendi. Keşif, keramet o böyle akardı. Gayr hocamız da varmış birinde. Hocazıya Efendimiz'e, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mevludu Şerif'in içerisinde kana kana kevser çektiğini gördüm diye, o hoca efendi öyle bir hocaydı. Ben inemiyorum dedi. Yakamı çekin, kürsüden aşağı düşürün artık dedi. Kalbimin kulpu dedi, başka adamın elinde kığranıyor mikrofon şeyi dedi. E, edemiyorum ne yapayım dedi. Güneş de geliyor, ikindi de geliyor ama ne yapacağım dedi. Demiş ki dedi zat dedi, ben Hasan Hüseyin'den bahsediyorum, güneşi geriye iade et demişti, güneş yerine gelmiş, gidip yıkılmışlar, derhal açmış gitmiş dedi. Hocam böyle zatlar onlar. Bunu neyin için konuşuyorum? Bunlar tuzulu olur Yok muhabbet edelim diye. Ehli beyt'e muhabbetimizdir Onlar canlarımız, sultanlarımız, Allah şefaatlerine nail etsin inşallah. Röval Hasan, Anil Hasan. An-ebil Hasan, Ebil Hasan, iyice Hasan'ın babası Ali el-Murtaza, o rivayet ediyor. Hazreti Ali radıyallahu hanım, menkıbası içinde birçok yeri tutmuş, söylemeyle neyle ne ile bitecek yeri yok, Allah şefaatine ne ailesin, başka çaremiz yok, geçiyorum. Hasan'ın Ceddi Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem buyurdular. ''Ela inne ahsenel Hasan, ''Güzellerin en güzeli dünyada'' ''Güzellerin en güzeli'' ''El huliqil Hasan. ''Kimin ahlakı güzel ise, en güzeli içinizdeki insan o'' Ahlak çirkin olduktan sonra, ahlak benim ahlakıma benzedikten sonra, çok farklıdır. Allah'ımız, ahlakımızı, ahlakı ah, tahallaqu bi ahlakillah ve bi ahlak resulillah sallallahu aleyhi ve sellem masal buyursun. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın, Muhammed Mustafa'nın ahlakıyla ahlaklanalım kardeşim. Hiç kimseyi gayri görmeyiz o zaman. Ben şu meslekteyim de o bir meslekte de bana şeyi yolu tarikatı şudur onun tayr hiçbir şey kalmaz heresi vahdeta kavuşur insanın ayrı ayrı görenler kendi ayrı da onun için ayrı ayrı görenler Mevla seversek, severiz evliaye severiz hiçbir bilimiz ayrı görmeyelim çünkü innemel mu'minu ikhva ta'siluhu beyne ahabikum mümin müminin kardeşim diyor Allah bundan sen zorla kendini ayırıyor da başka türlü bir kardeşlik ihtiyaç ediyorsan ayeti i muhalif hareket etmiş olursun. Onun için gitmiş oluruz. Hepimiz bir can gibi kardeş olalım. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetim, ehli iman bir bina gibidir. Birbirinden kuvvet alır. Bak bunun içinde kimse ağaç Kimisi demir, şu betonlar içinde, kimisi çimento, kimisi kireç, kimisi taş. Her biri bir türlü şeylerden meydana gelmiş içinde oturuyoruz. Müslümanları birbirinden ayırmaya çalışanlar helak olurlar günün birinde görürsün. Yani Müslümanın hepisi bir. Ta İstanbul'dan bize sormaya geliyorlar. Hocam yanılıyor yok mular? Yani biz Türk'ük, Türkleri müdafaa edelim, yanları kıralım, geçirelim diyor, acaba hata ediyor mu? En büyük hata ediyorsunuz. Kürtlerin içinde kutbul aktaplar var, yani kutbul, evet. Kutbul in başı aktaplar. Kavs-ül kutbul ula. Böyle zatlar var, demek bunlardan mı öldürelim? Halika Zülcelal ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem'a inanın içindeki e, kapkara demir kapkara Arap yani bey beyaz kireç ben beyaz Türk biraz duluk, biraz duluk, Ceresnei Çimontta Kürtler Çerkezler vesaireler bir araya geliyor imanlı işte kütla halinde mümindir bunlar Bunları birbirinden ayırmak büyük günah olur yavrularım. Allah'ın rızası için hiç kimseyi gayrı görmeyin. İnne ekramekum <gülüyor> indallâhi etkâkum. Halik Azul Celal, sizin en mükerreminiz, benim indimde, benim indimde diyor Allah, en kıymatlınız, Allah'tan en ziyade korkanınız, ittika edeniniz, Mevlamızdan korkanınız, fesat çıkan. Kimseye kirik görmeyelim. Böyle yaşayalım inşallah. Allah ahlakımızı, ahlaka hamide etsin inşallah. Ben yani bu. Ve 20 senedir görüştüğüm, aldığım emir de bu. Milleti vahdata kavuşturmak. Birliğe kavuşturmak. Böyle çalışıp olsun. Her ziyaret ettim ben elhamdülillah. Hepsinin gönlünü gördü Üstazımız da emredildi. Onlarla seviştik dı kaldılar. Benim muhabbetime bir meşaiha vardım. Simsiyah odakları, kapkalın, Eee Muhammed a, ab, Muhammed Seyyid Muhammed Abdullah Tatlı hocamızın babası Şeyh Arap. Onun eee halife tayin ettiği İbrahim Efendi vardı. İyi hik diye bilsen. Öyle can ki satte ben üzümlerden Kara yüzümü çok hoşlanır, Sen niye hoşlanır? Kara, kara, kara kirez daha tatlı olur. kara kirez, büyük büyük kara kirez. Yani Allah'ın kara kirezi, ak kirezi, kırmızı kirezi, hevengi, bilmem vesairesi hep bunun yüzümü, hep bunun mahsulu, biz niye ayrı görüyoruzlar acaba? Ben ona taçip edip çok insanlar siyah yüzümü yemeyen seviyor, bazı da beyazı seviyor, hiçbir şey. Bunun için kardeşlerim Allah rızası sözlerime iyi dinleyin. Abi bunun ahlaktan içip konuşayım inşallah. İslam dininde ahlak bir muazzam e, mevzu muazzam bir alimdir. Bu bahsede yazılmış yüz binlerce eser elimizde mevcuttur. Hiçbir dinde ahlak bu kadar mükemmel olarak ele alınmamıştır. Bu bizim İslam dini kadar hiçbir dinde almamıştır. Üzerinde durulmamıştır yazılardan okuyayım. Medeniyetin, mürüvvetin, insaniyetin, nezaketin, lütufkarlığın, muabenetin, kadirşinaslığın, hakiki mana ve ilmi, bu dinin samimi saliklerine bir ilahi vergidir. Kalpte zulüm almış türem yürümüş kalpte, zulüm almış, yürümüş, bireyberlikleri türemiş, insanların vahşeti en kavya karanlıklar içinde kalmış iken, Rasul-i İslam, İslam Rasulü sahabelerine An Enes radıyallahu an kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la yu'minu ahadikum hatta la yuhibbe li'ahihima yuhibbul nefsi buyurdu. Ee, Ciham-ı sayıs cilt üç sahipe, 442 e, yüz kırk evan, El Müslümin, mensili Selim, El Müslümin, ve Yedihi, Cilt Üç sahife, 378. Sizden biriniz tam mümin olamazsınız. <gülüyor> İyi dinleyelim, bu angenlik mevzuya. Ta ki kendi nefsini için sevdiğini, din kardeşi için de sevmedikçe tam mümin sayılmazsınız size ne seviyorsanız mümin kardeşlerinize de onu sevmedikçe diğer bir hadis-i şerifte hakiki müslüman müslümanın hakikisi insanlar onun elinden, dilinden selim ve emin olan kimsedir. Ne dilinden zahmet görüyor, ne elinden zahmet görüyor. Yani onu Müslüm diller, Müslüman diller, Müslüman denir, bu Burada şunu hiç çekinmeden, kuvvetli olarak söyleyebiliriz ki bugünkü beşeriyet, bugünkü şu beşeriyet içinde bulmuşsun, hakiki beşer e, namesi yerine bu iki hadisi, o hadisi Muhammediye'yi sallallahu aleyhi ve sellem düstur kabul etsin hiç anayasını aramasın, bu iki hadisi düstur kabul etsin Sevdiğini elin için sevmek, elinden dilinden herkes selamette olmak. Bu iki hadisle amel etsinler, tam tatlı gitsinler. Nizam-ı alem en kısa zamanda düzelecek. Anlıyor musunuz? Mahkemeler rahat edecek. Hakimler dinlenecek. Hapishaneler boş kalacak. Ben yani dışarılardan çok misal hatırlama gel yine bilmiyorum. Hicazın mahkemesine diyor vardım diyor. Hadisiyen Efendi hocamız Kayseri müftesi, 55 sene vazo, 51 sene vazo vermiş bize. Ee, öyle hakim uyarıyor. Hakim Arapça konuştu diyor. Bize söz veren e, taksi gelmedi. Şu numara taksi. medine medinemine veriyetçi miyiz? Ben ee, bir buçuk saat sonra buraya koyuyorum, diyor Arapça bir buçuk saat sonra var diyor, adamın eli arkasına bağlanmış taksının başında, gözünden siyim siyim yaş geliyor, bana Arapça diyor ki, yolda muhkenemin tekerleri patladı hocam, Affetmezsen ben çok büyük mesaf ederler. Peki çıktım ya. Bunlar diyor ki, şöyle siz ne diyorsunuz? Benim öyle bir mazurat varmış, affediyorum. Betrecek miyiz? Batrecek. Bir şey diyor, bir şey yazdıymış zannatta diyor. Böyle bir şey vuku bulmasın. Bize niye oradan malumat vermediniz? Telefon edilmedi bana. Bir yapma. Ben diyor. İsviçre'de yine ayrı olan bir adam duyuyorsunuz bunları. Hacet diyor. Hacı Avni Bey kardeşimiz Adana'da vaza bir kene o saat bize haber verdi. Bir misafir olup diyor. Onlardan birisine diyor. Şöyle uzun başında oturuyoruz diyor, bir kuş geldi, şöyle bir zaman orada bir taş var, attım diyor. Elimden tuttu, buyurun diyor. Nereye? Buyurun gideceğiz. Vardık, mahkemeye diyor. O diyor kuşa, kuşa taş attı, cezası ne? lira diyor diyor. Kuşu incitmek doğru değil, oraya yazdı, 5 liraya aldı diyor. Yine geldik oturduk diyor. Yahu sen bana kuşa taş atılmaz, atma deseydin, Tatlısın ben, ne sen beni götürdün de, kendi paranı verdin de beni kurtardın. Buyur. Demesen olurdu. Buyur dedi. Yine gittik ha. Hakimin huzuruna var. Efendim bana yalanı talim ediyor. Yalan evrediyor cezasını, bana yönetelim diyor. Onu da verdi ki, bir şey de diyeyim selam. Kardeşim, yani... Bizim en büyük yapacağımız şeyleri onlar yapıyor. Cihan bağında insan nedir matlubi insü için? Ne senden kimse incinsin, ne sen bir kimseden incin. Kimseyi incitmemek, kimseden incinmemek lazım. zaten örnek vereceğim. Adana'dan buraya hiret eden bir hocaefendi, Adana'da mağaz verirken, ee, müfti, müsevviti lağızlar e, onun başına biriken cemaata tahammül edemeyerek hasetlikleri kabararak e, inmesi için valiye varmışlar neydi? lağız derdi Şeyh Hüseyin Şineydan Adana'nın fabrikatör o oh, hasanlıkları ne büyük büyük teşkilat tayyara tutmuşlar ve yarıya yazılmışlar. Ankara'ya gidiyorlar. Müftü, ve vesair e, atılsın yerine başka tayin olunsun. Hmm. Bir de mühendis tamadı var. O varmış demiş efendim böyle böyle hesabısa geçtiler. Müftüyü plana hep atıyorlar. Çünkü size hakaret ediyorlar bunlar. Onun için dedi e, onlar atmayın. Yarın gidiyorlar onlar bir grup da. Bir bir çık duyururum mu derler. Duyuruyorum. Hiç seslenmedir, gözlerimden yaş geldik. Bana planıçıya katsızını götürsem. Hasan Efendi ile Cemali'de çıkıyor. Şöyle şöyle şöyle. Tahsiye edildi beni bugün Ankara'yı ya yarın İstanbul'a. Keseceğim Aman baba ne diyebilir de böyle. Demesi yataydım Yok hicret edeceğim. Çünkü ben yeni. Bir mesleke süluk ettiğim zaman, Ali dede namında yedilerde mizyat vardı. Oğlum dedi bana, oğlum, oğlum, buyur. ne kadar şu dervişliği terk etmezsen, öyle ne kadar sana bir vasiyet ediyorum, bunu devam ettir. Ne senden kimse incinsin, ne sen bir kimseden incin. Ben bu dervişliğimi muhafaza edeceğim. Müfti, müsevi ve Benden izinlkten sonra ben bu memleketi terk ettiğimde ahlak. Etkersen çubularımızı yatır diyor. Damadına. ve o yüzden hicret ediliyor. Yani öteki benden diye Biz nasıl? Dil bedest avar ki hacci ekber es. 1000 kabeyi dilbih teres. Kabe-i bünnet haliliye hazerest, dil nasar kâhi-çeriliye ekberest. Dil bedest var ki hacciyi ekberest. Bir gömül yapın ki o gönül yapmaklığınızın sevabı hacc ekber sevabı olsun. Bir gömül yıkmak, bir gönül yıkmak, bin defa meytullahı uçurmak gibi güne. Bundan haberiniz olsun yani. Neyin için hocam bu kadar böyle oluyor? Kabe'yi bünlat halili azerest. Kabe'yi bina eden Azerim oğlu İbrahim Aleyhisselam beyefendi. Lakin dil nazargahi celili ekberes, Kalbi yapan Halik-i Zülcelal ve nazargahi ilahidir. El kalbi Beytullah, el kalbi Kenzullah, el kalbi Arşullah, yani Konya'da büyük bir sohbetimiz vardı o doktorlarla, mühendislerle, neyle? Cemaatimiz çünkü ona göre geliyor söz. Gelen müşteriye göre gelir Bir sakatlık oluyorsa o cemaattan oluyor. Şu mağazamıza gelen, efendi büyük kumaşlar istedi mi o verilir. Kimisi de buz kimisi de gaz istiyor. Öyle oluyor yoksa yani iş o seviyede gider. Süveyda, Yeter onun noktası nasıl gördüğümüzü, bize nasıl gösterdiklerini daha hayranım, öde dinledim, mut gibi alıyorum. ama şimdi diyemiyorum ya, müstehbalk i̇şte bu, bu kadar büyük. Günlük yapmaya çalışalım, günlük kırmayalım hayattayız, bir günlük kırmayalım, kimseyi incitmeyelim, kimseden de incinmeyelim. O da bir incelik var, kardeşlerim arzu verirler, onu söylerim. Ne senden kimse incinsin? Babamın tasavvufuydu bu. Kimseyi incitmeme, incitmeme kolay. Bu irade-i cüzhiyededir. Yani iradeni, muhafazayı incilecek bileş şey yapma. Ne sen bir kimseden incin, öteki sana hakaret edince sen de incinleyeceksin. Bu kalbişi. şey, elinde değil ki incinlemek.